Al Kulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Spor olarak e, konuşabileceğimiz konular neler var bugün? Bu arada Macar maçının bir golün ilk golü galiba değil mi? Evet. Bu yayından önce dinlediğimiz anons hmm. e, 19, bir ay sonra e, 58. Yolu olacak mı canım? <gülüyor> Eyvah ben o mevcut seyretmiştim. <gülüyor> <gülüyor> ne var gündemde? Belki biraz şeyde inebiliriz. Yani bir dünyadan bir ödül bu e, altın top ödülü. Evet. Yani çok konuşuldu üstüne ama hani geldiği durum tabii ödülün e, biraz e, şey bir hale geldi artık. 2010 yılında yani yıllarca Fransız Futbol'un verdiği ve son 15 yılda da değişim geçiren ödül son birkaç yıldır artık FIFA ile beraber veriliyor. Yani FIFA'nın da kendi dünyada yılın futbolcusu ödülü vardı 91'den beri verdiği <gülüyor> ikisini birleştirdiler ama verilen ödül Fransız Futbol'un 1956'da başlattığı altın top ödülü hakkı bir altın kaplama top. Ee, o ödül veriliyor ama işte bütün organizasyonu FIFA yapıyor böyle bir şeyin futbolun Oscar ödül töreni benzeri artık bütün şaşasıyla bana kalırsa ben böyle ödül törenini yıllar önce izlemekten bıraktım tam e, bu ödül töreninin bir göz boyamadan öte bir öte bir anlamı yoktur yani zaten hatta sorgulanmalıdır yani hakikaten hak eden o mudur değil midir tam bir vitrin yani ...şey de iyice bu hale gelmiş durumda... ...tam bir süper prodüksiyon haline... ...yani ödülün... ...veriliş kriterleri de... ...o hale geldi... ...şey de öyle oldu... ...veriliş biçiminde işte Ronaldo bekliyor... ...ilan edildiğinde ağlamaya başlıyor... işte yeniden kalkıyor, yanına oğlu geliyor... ...annesini gösteriyorlar... ...işte top model sevgilisi... ...hani değil mi yani bir filmin falan... ...tasarlasanız ancak bu kadar... ...bütün dramatik şeyler var sahnede zor konuşuyor. Yanında Pele var. İşte Pele veriyor. Orada şey FIFA başkanı oradan giriyor araya falan kafasını sokuyor. Evet <gülüyor> orada diyor. bir tek şey eksikliği olabilir. Yani dram yerinde fakat mesela işte iç çamaşırı şeyinde programında yılbaşında aman e, birinin ayağının burkulma tehlikesi yüreğimizi oplatıyordu burada evet. henüz o yok yani sahneye çıkarken bir sekme falan öyle şeyler oluyor yani, işte mu bilmiyorum. Onu şey sağlıyoruz. Ronaldo'nun orada ağlamasıyla falan Hı. belki. Evet yani, çok şey, heyecan verici. <gülüyor> Böyle bir hale gelmiş durumda bence tam bir kebazilik yani ee, şeyde de birkaç yıldır özellikle bu FIFA'ya geçtikten sonra bu ödül oy bültenleriyle ilgili de. Hep. Bir takım iddiaları atılıyor. yani Çünkü klasik versiyon, doğru mu değil mi bilmiyoruz. Frans Futbol dergisi Avrupa'daki önde gelen e, gazetecilere, oyla, önde gelen de değil aslında. Her ülkeden bir gazetecisi, temsilcisidir o da Frans Futbol'un. Ona oylatırdı yani bir 50 kişilik liste belirler. Sonra herhalde birinci, ikinci, üçüncünün ismini isterdi. Yıllar içinde tabii oy veren Avrupa'daki ülke sayısı arttı. Oy verenler genişledi. İşte 90 1995'te herhalde Frankfurt futbol bir açılım yaptı birincisi. Dedi sadece Avrupalı futbolcular değil, Avrupa'da oynayan tüm futbolcular aday olabilecek. Zaten ilk yıl George Weah kazandı Liberyalı. O zaman Milan'da oynuyordu ve daha sonraki yıllarda da hep Avrupa'da oynayan Avrupalı olmayan oyuncular Sıklıkla kazandılar Ronaldo, Rivaldo, işte bir sürü isim var ve son yıllarda işte Messi. Ee, böyle bir durum ama FIFA'ya geçtikten sonra FIFA işte kendi yılın futbolcusu oylamasıyla birleştirdiği için şu oldu: Bütün FIfayı ülkelerin futbol federasyonlarının e, ülkelerin milli takımlarının teknik direktörleri bir de milli takım kaptanları da oyluyor. Hmm. Müthiş. E, Çok güzel. Yayıldı. Hani bu. Aslında diyeceksiniz demokratikleştirdi ama Şöyle bir sorun var ee, Özellikle uzak ülkeler Belki küçük ülkelerde <gülüyor> Yani göz önünde olan Sadece işte birkaç futbolcu birkaç takım oluyor i̇şte Ronaldo Messi e, Yani birçok futbolcu Gözden urak kalıyor orada birincisi e, Ve daha çok bir Hani sportif değerlendirme değil de Bir medyatik değerlendirme Sanki yani kimin etkisi ve propagandası Orada fazlaysa o oyları alıyor gibi. Zaten şeyde bunu gösteriyor. Sonra dağılımla ilgili tablolar çıktı ortaya. Mesela gazeteciler... E, ...Riberi birini seçmişler. Gazetecilerden en çok oyu Riberi almış. Sen açık gazete adına kimi seçtin? Kimi <gülüyor> yolladın? <gülüyor> e, ben Türkiye'den üç kişiyi... ...bir de bu var tabii. Hani Eurovizyonda yıllardır şey olur ya... E, ...hep komşusuna veriyor herkes oyunu. Evet. Burada da aynı durum var işte. Herkes hiç yani... ...bu sene parlamayan bir oyuncu var mesela... ...mil takım tek direktörü... ...kendi oyuncusu diye ona vermiş birinciliği. <gülüyor> ya da ilk üçe sokmuş... Ee, ...şeyde... ...listede. <gülüyor> Böyle bir durum... Ee, ...söz konusu. Zaten... E, ...herhalde Ekim... Kas yok, ...kasım ayıydı, Kasım'ın başı... Ee, ...yeterli sayıda oy gelmediği için... ...Fifa oy verme süresini uzattığını açıkladı. Mesela bir 15 gün ek süre tanıdı. İşte orada Messi... ...herhalde sakatlanmıştı, Ronaldo... Goller atıp duruyordu şey baraj maçı vardı. Dünya Kupası baraj maçı <gülüyor> İsveç ile Portekiz arasında orada iki maçta e, e, kaç gol attı? Altı gol mü attı? Ronaldo? Ya, beş beş, beş, gol, gol, gol, beş gol attı iki maçta falan herhalde onların da belirtti zaten büyük bir farkla almadı ödülü. <gülüyor> hani diyeceksiniz Ronaldo hak etmiyor mu? E yani şu an dünyada herhalde işte en iyi iki futbolcudan biri iyi de bir sezon geçirdi. Hak etmiyor diyemeyiz Ronaldo için. Yani Messi'nin yılın ikinci yarısını çok iyi kapatmadığı e, geçen sezonda biraz Şampiyonlar Ligi'nde geri planda kaldığı söylenebilir yani şeyin. Geçen sezonun ikinci yarısında. <gülüyor> o yüzden çok haksız denemez. Ama e, şöyle bir kanı var. Mesela Şampiyonlar Ligi'ni Sürklasay'dan ve bu sezona da çok iyi başlayan. Yani yılın bütününde çok yalan Bayern Ermenihli oyuncuların biraz geri plana itildiğine dair bir şey var. Ee, eleştiri var özellikle. Yani orada en parlayan oyuncu Ribery idi. Ee, yılın takımı var hala orada mesela Barcelona oyuncular çoğunlukta. Bir de yani ilk en iyi 3 oyuncunun dışında şey de açıklandı. Yılın 11'i. İşte hala Xavi, Iniesta yani şöyle bir eleştiri var yani. Bayern bu Barcelona'yı süpürlase etti. Hani oradan yok Barcelona hala oyuncu var. Bu da bence şeyin bir parçası. Yani 3-4 yıllık algının sportif hani medyatik değerlendirmenin sonucu hala. Yani hmm. Barcelona zirveyi yaptı evet. 2010-11. Ama yani herhalde 2013 Barcelona'nın bir zirve yılı değildi. <gülüyor> yani hala kazanmaya devam ediyorlar ligde. Çünkü o orada müthiş bir düzen makine var. Hakikaten iyi oyuncular. Bir sürü oyuncu var hala. Ama yani yılın 11'inde hala Şaviniyest'e varsa bir sıkıntı vardır. Burada yani Şavi herhalde son 10 e, yılın en iyi oyuncularından biri hiç şüphesiz. Ama muhtemelen Dünya Kupası'ndan sonra yani bu gelecek yaz e, Barcelona'la ayrılabilir bile. Öyle bir ihtimal bile konuşuluyor. Yani temposunun düştüğünü, e, yaşanın ilerlediğini açıkça görüyoruz sahada. Yani 2 yıl önceki şeyde değil, keskinlikte değil. Yani sporda da saha içinde... E, golf eve falo zaten şeyi devam ettiremezsiniz. Sağ dışında evet. Kesinlikle oyuncularınızı şey yapanları, sizi yük, şey yapanları, katkıda bulunanları en iyi şekilde mücadeleceksiniz ama sağ içinde dan yani, devam etmesini istiyorsanız başarılı. Böyle bir psikantre yani bu Altın Top ödülüyle ilgili işte böyle bir eleştiri gündeme geldi ve işte ödül töreninin böyle bir artık Hollywood vari hale gelmesi işte bu da şeyin belki doğal sonucu. Yani bugün sporcular, sadece futbolcular değil en e, en popüler spor dallarındaki en üst düzey futbolcular işte e, herhalde e, şeyler, e, müzik, sinema dünyasının en büyük yıldızları kadar tanınıyorlar, e, para kazanıyorlar. E, onun karşısında herhalde böyle bir şey olacak. Yani herhalde bir 40 yıl önce... <gülüyor> Bir sinemanın en büyük ismiyle sporun en büyük ismi gelir bakımından belki zaten karşılaştırılamazdı. Şimdi o hem gelirler hem popülarite eşitlenmiş durumda. Yani sosyal medyada da bunun şeyini görebiliriz zaten. İşte dünyada en çok kim takip ediliyor? İlk ona baksanız işte beşi sporcu çıkar. Beşi de işte yeni kuşağın şey yıldızları müzik ya da sinema yıldızları. Justin Bieber vesaire. Gösteri toplumunun <gülüyor> bir parçası. Peki bir spor derken bir de şeyden ne? Avustralya açık tenis turnuvasında olağanüstü sıcakların etkisi altında halüsinasyon gören baygınlık geçiren filan <gülüyor> ünlü starlar olduğunu da duyduk. Evet değil mi? 45 derece varan sıcaklar var. Gerçi dün Tabii biz, bugün Avustralya'da e, Cuma günü e, bitmek üzere herhalde e, bugün devam eden maçlar var ama saat itibariyle e, Avustralya Türkiye'den saat farkıyla çok önde ama dün mesela bu sefer yağmur falan yağmış, şu 45 derece sıcakların üzerine tamamen dengesiz bir hava evet. e, ve işte e, iklime dair ekstrem koşulların e, ortaya çıkması zaten küresel iklim değişikliğine de gayet. ...teorisine gayet uyan bir şey. Evet yani, ama e, Başbakan Abbott... E, ...yenilenebilir enerji projelerini iptal etmekle meşgul bu sırada. Yok sayıyor iklim değişikliği. Ya yani masraf çıkarmasınlar ama. Evet. Böyle ucuz olacaksa yapsın. Adam şimdi adamla şey istemesinler. Gereksiz bütçe. Evet. E, şey tabi sıklıkla gördük. Özellikle molalarda <gülüyor> yani şey oyun aralarında ıslak havluya sarılmış. İşte şey yapısı edinlemeye çalışan sporcu görüntüleri sık sık e, karşımıza çıktı zaten. E, şöyle bir eleştiri geldi. Bu erkek tenisçilerinden birinde geldi. En sıcak saatli bir, bir, bir çift standart var. En sıcak saatlere erkek maçları konuyor. Kadın maçları konmuyor. Hani niye hep biz oynuyoruz <gülüyor> diye en sıcak saatlerde. Bunu kim söyledi? İspanyol Ferrer mi? Şimdi unuttum. Yani bir iki gün önce okudum. ...böyle bir haksızlık olduğuna dair... ...erkeklere ee, karşı bir haksızlık yani... ...evet yani... ...şöyle bir gerekçede haklı bulunabilir... ...erkekler bir de Grand Slam turnuvalarında... ...beş set oynuyorlar... ...beş set üzerine yani en az üç set... ...sahada kalacaklar... <gülüyor> evet. Ee, ...maçlar yani ortalama bir maç süresi... ...kadınlara nazaran... ...daha uzun tabii ki... Ee, ...böyle bir durum da söz konusu... ...bilmiyorum gerekçesini aklım var... Yani ...bütün maçlara bakmak lazım... Ee, hani belki öyle bir yolunda algısı öyle olabilir ama şey öyle olmayabilir ee, yerleştirilen zaman tüzelgesinde öyle olmayabilir ee, Avustralya'da e, şimdi biz burada kışta olduğumuz için bazen unutuyoruz ancak izleyince insan görüyor yani tam yazın tam ortasında oynanıyor tabi bu turnuva ee, geçmiş yıllarda Aralık'ta da oynanmıştı işte yaza getiriyorlar ki Grand Slam <gülüyor> takviminde hani bir e, şey olmasın aksilik olmasın diye önceki yıllarda da gündüz maçlarında yani bu sıcaklıktan yakınanlar olmuştu. Bu sene herhalde onun zirvesi oldu. Evet, tarihinin galiba kayıtlara geçmiş en sıcak yazı olarak geçiyor. Evet, yani şeye göre küresel iklim değişikliğinde yapılan araştırmalar zaten son 15 yılın birçok ülke ve bütün dünya için herhalde bu evet. göstergelerin rekor olduğunu ortaya koyuyor zaten. Yani ölçümler yapılmaya başladığından beri herhalde işte evet. Amerika için değil mi 250 yıldır özellikle ülkeler gelişmiş dünya ülkeleri çok uzun zamandır gün gün sıcaklık istatistiği tutuyorlar. Ona göre her yerde dekor kırılıyor. Şu var tabi buradan şuna geleceğim. Hani hep şey sorunu yapılır. İşte Türkiye'de de Ağustos'ta maç mı anlatılır falan diye hani bir şey vardır ya. Evet. Yani maç 9'da başlar mesela Ağustos'ta. Yani Ağustos'ta maç mı anlatılır? diye bitmeyen bir şey vardır. Bir özellikle son 10 yılda Türkiye'de yani sanki şeyde, lig ekimde başlasın istiyorlar. Böyle bir garip bir algı var. E, Ağustos'ta herhalde Türkiye'deki önemli statlara statlar ışıklandırıldığından beri şey olduğunu görmüyorum ben. E, Ağustos'un Erken saatte maç başladığını hatırlamıyorum. E, muhtemelen hani 8'den önce başlamamıştır. Herhangi maç. 8-9-9-45 falan oluyor hele. E, ligin ilk haftalarında e, yani Ben hep bisiklet örneğini verirdim ama işte tenis de bir örnek Yani e, Yılın en sıcak zamanında gündüz vakti Ve bireysel bir performans Orta koy, şeyler Tenisçiler şey de değil Bir takım sporu değil yani hani Arada bir dinleneceğiniz Dinlendiğiniz anda 3 oyun gider maçı verirsiniz orada e, Öyle bir sıkıntı var e, O yüzden yani futbola dair Veryansın'ın hep haksız olduğunu söylüyorum ben yani İşte uygun saati alıyorlar yani Kış şartları daha ağır Türkiye'de birçok yerde O yüzden e, Sıkıntı var ama Avustralya'da hep şey vardır işte hani, Bu saat ağırlığı ayarlamasına dair Oyunculardan talep gelir i̇şte Üstü kapanan tabi kort sayısı bir herhalde O yüzden açıkta Oynamak zorunda kalıyor sporcular ama işte Küresel iş, iklim değişikliği Gelecek 20-30 yılda birçok sporu etkileyecek Yani hiç şüphesiz Yani küsk sporları da var. E, açık hava sporları da var bunun içinde. Evet. Peki yani ee, bir de son çeyreğe inelim isterim. Atlamayalım. E, Dünya Dünya Kupası Brezilya'da Haziran'da başlayacak. Türk milli takımı yok yine. 3. kupadır üst üste ama bir Türk hakemi olacak. Dünya hmm, Kupası. Evet. E, Cüneyt Çakır tam 40 yıl sonra bir e, Türk hakemi e, ve yardımcıları iki yardımcısı Tarih ongununda Bahattin Durandı galiba düdük <gülüyor> çalacaklar Dünya Kupasında 1974'te Doğan Babacan Almanya'daki Dünya Federal Almanya'da o zamanki adıyla Federal Almanya'daki Dünya Kupasında maç yönetmişti ve Cüneyt Çakır ikinci hakem oluyor aslında son 3-4 yıldır gösterdiği gelişim ve <gülüyor> aldığı görevlerle hani bunun sinyalini vermişti son bir yılda da FIFA'nın bu konudaki yani aday hakemler listesinde yer alıyordu. Sonunda işte liste açıklandı bu hafta. Cüneyt Çakır ve yardımcıları şeye gidecek üçlülerden biri. kupa'ya gidecek üçlüler arasına girdiler. Mesela Fransa'nın hakemi yok. Fransa onu konuşuyorlar üç Hiçbir Fransa hakemi yok. Ve 40 yıldır oluyormuş galiba. Bir Fransa hakemin olmaması. Yani mil takımları var. Ama hani iyi olmadığı Fransa hakeminin ortada zaten. Türkiye'de ise tersi bir durum var. Yani hakemler tabii hiçbir ülkede Hiçbir ülke kendi hakeminden memnun değil liglerde Yani İngiltere'de gitseniz işte Aman bizim hakemler şöyle herkes veren Daha Türkiye'de de benzer bir durum var Yani ben bildim bile Türk hakemleri Şeydir kötüdür hani Kulüplere göre hiç memnun değiller ama <gülüyor> Bizim mil takım yok ki Yani yanına bile yaklaşamadı Şeyin Dünya Kupasına gitmenin Bir Türk hakemi orada olacak Mil takımın üzerinde ve her sene işte şampiyonal liginde bir sürü maç yönetiyor ve ben açıkça şu şunu söylemek lazım Türk hakemleri uluslararası alanda daha rahat maç yönetiyorlar yani Türkiye'deki o gereksiz baskı ve Geri. kimsenin hakemlerin arkasında durmaması <gülüyor> şeyi yani buradaki yönetimleri ediliyor yani hep burada birkaç kere konuştuk Türkiye Futbol Federasyonunun yapısıyla da alakalı e, futbolun kurumlarını Paydaşlarına değil sadece profesyonel kulüpleri Savunan bir yapı var O yani hakemler hata yapabilir Her yerde yapıyor yani Türkiye ligindeki senin kıytırık Foylatan'ı kim taksın adam dünya kupasını Kaybediyor hakem hatasından yani 1966'yı düşünelim Dünya akmasını değil mi yani Almanya İngiltere maçı e, Çizgiye vuran top çizgi, Şeyde durmayan Azeri yan hakem e, Gol kararı veriyor Evet. Tevfik Bayramov muydu? Tevfik Bayramov evet. Stad, Stadyo ismini verdiler. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> ee, Bakü'deki stadyum. Ya da işte 54 Dünya Kupasında maceraların verilmeyen yani, golü. 74'te Almanya'nın şaibeli penaltısı. Final maçlarından bahsediyorum. Ama hani maç şeyler çok konuşulmaz. O maçlar konuşulur hala. Hakemden o kadar da bahsedilmez yani. 1966 çok efsane tabi o kadar. Onun dışında. Yani Türkiye'ye işte faal vermiş de bilmem ne de falan yani hep hakem üzerine yoğunlaşan bir şey var. Çünkü yıpratmak kolay. Laf etmek kolay. Kimse savunmuyor ki sonra hakemi. Ee, o baskı olmayınca yurt dışında daraltma. Evet, Hakikaten bir şey aldı belki. Aldı evet. Bunu bakalım takip, takip eder şeyini de. Dünya kupasındaki performansını. Peki bu şekilde de ve ...bitirebiliriz herhalde programı. Alp çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. görüşmek Haftaya üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagayla Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41